Hudeybiye Anlaşması Kureyş, İslam'ı yıkmak için çok uğraştı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmak için ordular toplamışlardı. Fakat İslam, düşmanları karşısında hep güçlü çıkmıştı. Düşmanların bütün bu çabalarına rağmen İslam yayılıyordu. Onlarsa İslam'ı yeryüzünden silmek istiyorlardı. İnsanlar bunun üzerine daha çok İslam'ı seçiyordu. Müslümanların sayısı sürekli artıyordu. Bedir'de 300 kişiydiler. Bir yıl sonra 700 savaşçı olmuşlardı. Hendek Savaşı'ndaysa 2000 civarındaydılar. Artık insanlar Allah'ın dinine grup grup giriyorlardı. Kılıçların İslam'a karşı çekilmesine rağmen İslam... Daha çok yayılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giderek hac etmek istedi. Kabe'ye gidiyorlardı. Müslümanlar Mekke'ye gitmek üzere hazırlandılar. Beyaz elbiselerini giyerek yola çıktılar. 1400 kişiydiler. Kureyşlilere savaşmak istemediklerini açıklamak için ...kılıçlarını yanlarına almamışlardı. Onlar Allah'ın evine ziyaret etmek ve onu yüceltmek için gelmişlerdi. Onlar yoldayken bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, Kureyşliler senin geleceğini duydular.'' Savaş için hazırlanmaya başladılar. Seni oraya kesinlikle sokmamak için yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşmayı istemiyordu. O yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek istiyordu. Şöyle cevap verdi. ''Yazıklar olsun şu Kureyşlilere. Savaştan başka bir şey düşünmüyorlar. Benimle diğer Araplar arasında ne fark var?'' ''Onlar bana dilediklerini yaptılar. Fakat Allah beni onlardan üstün çıkardı. Grup grup İslam'a girdiler. Kureyşliler ne zannediyor?'' ''Allah'a yemin olsun ki beni gönderdiği yolda çalışacağım. Ya Allah bu dini en üstün yapar yahut da ben bu uğurda ölürüm.'' dedi. Müslümanlar farklı bir yoldan gelerek Mekke'ye yaklaştılar. Devesini çöktüren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarına develerinizi çöktürün emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Mekke'yi filden koruyan Rabbim, onu koru. Bugün ziyaret etmek için geldiğim Mekke'ye beni sokmamaları fırsatını Kureyşlilere verme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kendi şehri Mekke'yi çok seviyordu Orada savaşılmasını ve kan dökülmesini istemiyordu Çünkü Mekke güvenilir bir şehirdi Arkadaşlarına şöyle dedi Develerinizden ininiz Develerinden inerek Mekke yakınındaki bu yerde konakladılar Kureyşlilerden bir kişi gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niçin geldiniz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben savaşmak için gelmedim. Kabe'yi ziyaret etmek için geldim dedi. Adam Kureyşlilere dönerek şöyle dedi. Muhammed savaşmak için gelmemiş. Yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek istiyor. Hz. Muhammed'e kin besleyen birisi ise şöyle cevap verdi. O savaşmaktan başka bir şey için gelmemiştir. Vallahi kesinlikle buraya bir güçle girmemelidir. Kureyşlilerden bir grup Hz. Muhammed'in yanına giderek ona niçin geldiğini sordular. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaşmak için gelmediğini yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek için geldiğini söyledi. Fakat Kureyşliler onun sözlerine inanmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamlarından birini Mekke'ye göndermek istedi. Hazreti Ömer'i çağırarak onu Mekke'ye göndereceğini, Kureyşlilere niçin geldiklerini anlatmasını söyledi. Hazreti Ömer şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, Kureyşlilerden korkuyorum. Çünkü ben onlara çok düşmanlık ettim. Fakat sana onların yanında benden daha değerli birini haber vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Affan'ı çağırdı. Onu Kureyşlilere gönderdi. Hazreti Osman Mekke, Ebu Sufyan ve diğer Mekkeli yöneticileri... ...Resulullah'ın savaş için gelmediğini, yalnızca Mekke'yi ziyaret için geldiğini açıklamaya gitti. Hazreti Osman'ın dönüşü çıkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyordu... Müslümanlar arasında Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi yayıldı. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kızdı. Müslümanları bir ağacın altında toplayarak onlardan Hazreti Osman'ın intikamını almak için kendisine biat etmelerini istedi. O savaşmak için gelmemişti fakat Kureyşliler arkadaşını öldürmüşlerdi. Kendisine bu düşmanlığı yapmalarından sonra geri dönmesi mümkün değildi. Müslümanların bu biatına Rıdvan biatı adı verilmişti. Müslümanlar, Hazreti Osman'ın intikamını almak için hareket edecekleri sırada, Hazreti Osman bir Kureyşli ile çıka geldi. Adam Hazreti Muhammed ile anlaşma yapmak için gelmişti. Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle dedi. Kureyşliler bu adama anlaşma yapmak üzere gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş'in elçisi Süheyl bin Amr şu maddeler üzerinde anlaşmaya vardılar. İki taraf on yıl boyunca savaşmayacak. Bu yıl, Muhammed ve arkadaşları Mekke'yi ziyaret etmeyerek geri dönecekler. Ertesi yıl gelerek üç gün kalacaklar. Mekkelilerden biri Müslüman olup Medine'ye sığınırsa iade edilecek. Eğer Müslümanlardan biri dininden dönüp Mekkelilere sığınırsa iade edilmeyecek. Hz. Ömer bin Hattab bu şartlara kızarak, Resulullah'ın yanına gelip şöyle dedi: "Ya Resulullah, yoksa sen Allah'ın resulü değil misin?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle buyurdu: "Evet, ben Allah'ın resulüyüm." "Cevaben biz Müslüman değil miyiz?" diye sorunca da "Evet, biz Müslümanız." Yine "Onlar müşrikler değiller mi?" diye sorunca "Evet, onlar müşriklerdir." Bunun üzerine, o halde niçin dinimizi alçak düşüren bu şartları kabul ediyorsunuz diye soruldu. Cevap, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Onun emrinden dışarıya çıkmam. O beni yalnız bırakmaz, dedi. Hazreti Ömer, o anda bu anlaşmanın hikmetini anlamayarak kızmıştı. O, Müslümanların haksızlık karşısında en çok Öfkelenen idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırarak ona anlaşmanın maddelerini yazmasını istedi Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi Süheyl'i itiraz ederek Biz bu kelimeyi bilmeyiz ''Bismikallahümme yaz.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ''Bismikallahümme yaz.'' dedi. Sonra devam etti. Bu Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr arasında yapılan anlaşmadır. Süheyl yine itiraz etti. ''Senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek zaten seninle savaşmazdık. İsmini ve babanın ismini yazdır.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bu Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl bin Amr arasında yapılan bir anlaşmadır diye yaz dedi. Anlaşma yazıldı. Müslümanlar çok üzülüyorlardı çünkü onlar Mekke'ye girmek için gelmişlerdi. Fakat bu yıl Mekke'ye girmeden geri dönmek üzere kureşle ile anlaşma yapmışlardı. Ertesi yıl gelmek üzere geri döneceklerdi. Kureyş'ten bir kişi efendisinden izinsiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirse iade edilecek. Hazreti Muhammed'in yanından biri Kureyşlilere dönerse iade edilmeyecek. Bu anlaşma aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir zafer olmuştu. Fakat beraberindeki Müslümanların birçoğu bunu anlamamışlardı. Çünkü ertesi yıl Mekke'ye geleceklerdi. Kan dökülmeden Kabe'yi ziyaret edeceklerdi. Bu anlaşmadan sonra İslam, Arap kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştı. Kabileler toplu halde Medine'ye geliyor ve Müslüman oluyorlardı. O yıl Müslüman olanlarının sayısı önceki yılda Müslüman olanların sayısından daha fazlaydı. Müslümanlar Mekke'ye geri döndüler. Allah Celle Celaluhu yolda Fetih Suresini nazil etti. Biz sana gerçekten apaçık bir fetih verdik. Allah'ın geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması ve seni doğru yola iletmesi içindir. Ve Allah'ın şerefli bir vazifeyle yardım etmesi içindir. Gerçekten sana biat edenler, Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a verdiği söze sadık kalırsa Allah onu büyük bir mükafatla mükafatlandıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirince müminlerin kalpleri huzurla doldu. Allah peygamberine yardım etmişti. Ona Mekke'nin fethi haberini vermişti. Mekke'de süvarilerin komutanı Halid bin Velid Mekke dışına çıkmış bu yeni dini ve onu getiren Muhammed'i düşünüyordu. Onun sağlam bir din olduğunu görüyordu. Bu din İnsanları yüksek ahlaka çağırıyordu. Niçin kendisi inat ediyor ve bu dine girmiyordu? O böyle düşünürken Amr bin As'a rastladı. Amr sordu, ''Nereye ey Ebu Süleyman?'' Halid bin Velid cevap verdi, ''Vallahi bu adam gerçekten peygamberdir.'' Ona gidip, ''Müslüman olacağım, daha ne zamana kadar bekleyeceğiz?'' dedi. Amr bin As şöyle cevap verdi, Vallahi ben de seninle gelerek Müslüman olacağım dedi. Beraberce Medine'ye giderek Müslüman oldular. Mekkeriler Halid bin Velid ile Amr bin As'ın Müslüman olduğunu duyunca çok kızmışlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların kendisine katılmasıyla çok güçlenmişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük savaşlarla kazanamadığı zaferi Barış yoluyla Elde ediyordu